Türkiye ve AB ilişkileri hazırlayan ve sunanlar can Mindek ve Zeynep özler Sevgili Hayal Tercileri dinleyicileri yeni bir programla daha karşınızdayız. Mikrofon başında ben Zeynep Özler. Bugün stüdyomuz her zamankinden daha kalabalık. Çünkü üç tane çok değerli konuğum var. Ayka Türkiye Genel Başkan Yardımcısı Osman Erden, küratörler Selen Sarıoğlu ve Seda Yürker bizimle birlikte bugün. Kendileriyle Ayka Türkiye'yi neler yaptığını ve canım lütfen yapma isimle 8 Haziran'da Proje 4'le Elgiz'de başlayacak olan serginin küratörleriyle de sergiyle ne amaçlandığını ve mevcut kültür sanat ortamına nasıl bir katkı sağlayacağını bu serginin konuşacağız. Sözü daha fazla uzatmayın bugün bol bol sanat ve sanata dair konuşacağız. Öncelikle Osman Erden hoş geldin. Hoş bulduk. Ayka Türkiye hakkında biraz konuşalım istiyorum. Konuşalım. Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Derneği Ayka Paris merkezli 40'tan fazla ülkede yaklaşık 7 bin sanat profesyonelinin bir araya getirdiği bir çatı örgüt. Aslında sanat eleştirisinin eleştirmenliğinin bir disiplin olarak ortaya koyulmasına çalışıyor. Ayka Türkiye neler yapıyor? Biraz ondan bahsederek başlayalım sohbetimize. Bahsedelim. Ayka Türkiye'nin biraz tarihinden bahsedeyim ben. Ayka 1950 yılında Paris'te UNESCO'nun altında kurulmuş bir örgüt. Türkiye'de de 3 sene sonra 1953 yılında kuruluyor aslında. 1954 yılında Yapı Kredi Bankası bir resim yarışması yapıyor istihsal diye. Orada aynı zamanda 6. Uluslararası Ayka Kongresi oluyor. Dünyadaki önemli sanat eleştirmenleri İstanbul'a geliyorlar ve burada jüri üyeliği yapıyorlar. 1954 yılında bu yarışmayı Aliye Berger kazanıyor ve Aliye Berger'in resmi İstanbul'daki, Türkiye'deki sanat ortamı içinde aykırı bulunduğu için büyük eleştiriler geliyor. Dönemin 1950'li yılların önemli Herbert Riggitz, Venturi gibi önemli eleştirmenleri burada jüri üyeliği yapıyor ve Ayka ilk defa 1954 yılında bu yarışmayla Türkiye'nin gündemine oturuyor bir şekilde. Ee, çok faal olamıyor. 1970'li yıllarda Bedrettin Cömert, Adnan Turani gibi önemli isimler üyesi 1980 darbesinde Aykı'da bir darbe görüyor ve kapatılıyor. Daha sonra 1990'lı yıllarda tekrar açılıyor. Çok faal olmadığı için Paris merkez tarafından donduruluyor. Ee, tekrar bugünkü faal dönemine 2003 yılında Beral Madra'nın girişimiyle Ali Kay işte Evrim Altuğ, Ahu Antmen gibi kurucu üyelerle birlikte bugünkü Ayka tekrardan kuruluyor. Ayka'nın tarihi bu. Yaklaşık 70'e yakın üyemiz var. Sadece sanat eleştirmenleri değil, kuratörler, sanat kurumlarında çalışan kültür yöneticileri de üyemiz aynı zamanda. 70'e yakın üyemiz var. Evet şimdi Ayka duruş olarak aslında e, ifade özgürlüğü ve e, sansüre karşı e, mücadelesiyle de ön planda olan bir kuruluş. Bir sivil halk olarak ifade özgürlüğünü yaygınlaştırmayı ve teşvik Hı -hı. etmeyi tabii evet. ki siyasi ve sosyal ortamdan Hı -hı. bağımsız düşünülemiyor bu gelişmeler. Ben siteyi incelediğimde de dünyanın dört bir yanında mesela e, mektuplar yayınlanmış. Dünya üzerinde sanata ya da sanatçıya karşı yapılan saldırılar kınanmış. E, Türkiye'den de tabii örnekler Hı -hı. gözüme çarptı. Bedri Baykam maalesef, Baykan, evet. maalesef Hı -hı. en üst sıralarda Bedri Baykam ve Topan'daki sanat da. kanellerine yönelik evet. saldırılarda ayka gündeminde yer bulmuş. Yeah. <laughs> Biraz bunlardan bahsedeyim istiyorum. Çünkü hmm. hani bir yandan Türkiye'deki kültür sanat ortamı bu AB perspektifiyle de bağlantılı olarak özellikle 2000'li yılların başında e, epey bir canlandı aslında. Bir e, enerji her zamankinden daha fazla bir dinamizm geldi. Ama öte yandan tahammülsüzlükler sanata ve sanatçıya yönelik saldırılar bugün her zamankinden belki de daha fazla. Maalesef, Ayka, evet. Ayka Türkiye'nin bu noktadaki duruşu ve siz aslında sanatçılar olarak çünkü sanat eleştirmenleri olarak bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? değerlendiriyorsunuz? Ee, Ayakkabı olarak yaptığımız özellikle son bir sene içinde tophanedeki galeri saldırıları işte e, sırf başbakan beğenmedi diye yıkılan heykel e, <gülüyor> Bedir Baykam'ın e, suikaste uğraması onun dışında çok duyulmayan e, çok da ben çok da ayrıntılara bilmediğim ama Şükran Boralın tehdit edilmesi yüzünden evet, sergisinin iptal edilmesi gibi son bir sene içinde e, sanat alanına e, saldırılar söz konusu ve e, geçmişe baktığımızda e, bu kadar yoğun bir saldırı görmüyoruz. Son bir senede e, karşılaştığımız saldırılar. Biz e, Paris merkezle birlikte işbirliğiyle e, şu anda Aykan'ın genel başkanı Yakobe e, Konate e, isimli birisi. E, kendisi bizim kültür bakanımıza çeşitli mektuplar yazdı. Yani bu olayları kınadına dair Ültür Bakanımız da gayet politik cevaplar verdi sağ olsun. Yani böyle uluslararası bir tepki de ortaya koyabiliyoruz. Çünkü 40'dan fazla 62 ülkede örgütlü bir derneğiz. Ve 62 ülkedeki bütün sanat alanında işte çalışan sanat eleştirmeni, küratörler, kurum yöneticileri Türkiye'de olan bu olaylardan haberdar oluyorlar. Ve bu haberdarlıklarını işte Ayka Merkez Başkanı aracılığıyla da ...buradaki siyasi iktidarı bir şekilde tepki olarak sunabiliyoruz biz. Böyle bir işlevimiz de var. Yani sadece yerel bir dernek değiliz. Dolayısıyla yani bu içinde bulunduğumuz ortam... ...gidişatın da çok iyi olduğunda emin değiliz. Çok bir umutlu değiliz Türkiye'nin sanat açısından geleceğine dair. Bu doğrultuda umarım gelecekte daha fazla şeyler yapmaya çalışacağız dernek olarak. Evet, şimdi aslında biraz bu canım lütfen yapma sergisinden bahsedelim istiyorum. Küratörleri Selen Sarıoğlu ve Seda Yörüker'le birlikteyiz bugün. 8 Haziran'dan 9 Temmuz'a kadar gezilebilecek bu sergi Proje ile Ergiz Çağdaş Sanatlar Müzesi'nde. Demin bahsettiğim gibi aslında yeni galeriler açılıyor. Çağdaş sanata yönelik aslında ilgi bir yandan da arttı. Güzel şeyler de oluyor ülkemizde. Aslında bu Ayka, Ayka'nın da doğrudan desteklediği bir sergi. Şimdi öncelikle çıkış noktasını ben küratörleri de hazır bulmuşken sormak isterim. Çıkış noktası neydi serginin? Sanat eleştirmenlerinin imge, sanatçıların metin üreteceği bu sergi aslında Ayka içinde bir enerjinin yayılması amacıyla ortaya çıktı. En baştaki amacımız oyunla ciddiyet arasında bir sergi fikri ortaya atmaktı. Tabi burada sadece algı sarsmayı değil aynı zamanda hızla genişleyen çağdaş sanat ortamında önemi daha da artan sanat eleştirmenlerine, salınat eleştirisine ve Ayka Türkiye'ye dikkat çekmeyi de amaçladık. Güzel bir e, enerji aslında getirecek evet. sergi. Çok da önemsiyorum o açıdan. Selen Sarıoğlu, e, şimdi enteresan bir ismi var serginin. Canım lütfen yapma. <gülüyor> evet. şimdi benim bildiğim kadarıyla, araştırdığım kadarıyla ünlü İngiliz şair Philip Larkin'in 30'dan e, fazla yıl birlikte olduğu Monica'ya yazdığı mektuplar kitabından evet. aslında Mona bir alıntı. <gülüyor> evet, Nasıl sergi içinde nasıl bir bütünsellik kattı bu isim? Şimdi şöyle Seda'nın da dediği gibi baştaki fikir gerçekten arka içerisinde bir enerji ortaya çıkartmaktı. Bunu hem sergi sürecinde hem de serginin devam edeceği süreç içerisinde yakalamaktı hedefimiz. Bu amaçla biz açık bir davette bulunduk. Davette bulunduğumuz kesim Ayka içindeki sanat eleştirmenleriydi. Evet. Biz bu davete bulunduğumuzda birçok olumlu dönüş aldığımız gibi elbette ki her e, yapının altında, her bir grup insanın e, her zaman yüzleştiği dinamiklerden biri olarak bir takım muhalif sesler de yükseldi. E, tabii bunlar tonu bazen hani çok yüksek olan sesler de olabildi. E, bu olası potansiyellere muhalif duruş e, bizi... Bu serginin ismiyle ortaya çıkmak durumunda bıraktı bir parçacık. Aslında bu muhalif seslere bir canım yani lütfen, lütfen yapma, yapma gibi bir yani sadece bir öneriydi aslında. Ama çok olumlu tepkiler aldı bir noktadan sonra bu isim. Ve yola çıktık. Hem bir, bir anlamda muhalif sesleri, tabi e, camiadaki muhalif seslere yönelik bir serzeniş, bir ironi de var. Evet, yumuşak bir cevap aslında. Yani bu kadar sert eleştirilerin olduğu bir yerde biz yumuşak bir ve sarkastik bir cevap verdik. Bir Canım, önerisi lütfen önerisiydi aslında. Güzel, güzel. <gülüyor> e, peki şöyle diyelim, e, aslında önemli bu serginin öneminin şu aslında... ...sanat eleştirmenlerin yapıtlarının e, sergileniyor olması... Ve e, bu anlamda da demin bahsettiğiniz gibi sanat eleştirmenleri aslında roller e, değişiyor bir anlamda. Ve e, mesela sizin de aslında işleriniz sergide hı hı, sanat evet. eleştirmenleri olarak imge evet. üretiyorsunuz. Sanatçılar ise metinleriyle i̇mge. katkıda bulunuyorlar sergiye. Şimdi e, bunu sormak istiyorum. İmge ile yazı arasında e, nasıl bir ilişki kurgulandı? Aslında roller arasında bir yer değiştirme fikrimiz hiçbir zaman olmadı. Hatta eğer varsa böyle bir rol bunun yerinden kayması, yerinden sarsılması, yerinden edilmesiydi amacımız. İmge üretmekle yazı üretmek arasında asla bir kalın bir çizgi çizmek istemedik. Hatta yazının bile bir imge olmadığını kim öne sürebilir? Ve böyle bir amaçla ikili karşıtlıklar üzerinden bir sergi kurgulamayı hiçbir zaman istemedik. Bu bizim için önemli. Yani son derece aslında bulanık, böyle yumuşak geçişlerle evet. akışkanlığın yaşandığı bir sergi. Evet yani imge ve yazı. Ee, ne kadar karşıt da gözükse e, aslında hiçbir zaman amacımız bu sergiyi bir takım karşıtlıklar üzerinden yapılandırmak değil. Aksine karşıt olarak gözüken şeylerin birbirinin içine geçerekten bir bütün olarak algılanmasını e, sağlamaktı. E, ya bir parça Seda'nın de dediği gibi işte rolün yerinden kayması, e, sapması, dağılmasıydı. Hedeflenen şey bu amaçla da şöyle bir e, strateji izlendi e, ilk başta sanat eleştirmenlerini e, davetimizden sonra şöyle bir soruyla karşı karşıya bıraktık e, e, bir sanat işi olarak ben ne yapmak istiyorum ne yapabilirim dahası gerçekten bunu yapmak istiyor muyum bu oluşumun içinde var olmak istiyor muyum? ...ben imge mi üretirim... ...ben yazı mı üretirim... Ee, ...imge ile yazının arasındaki farklılıklar nedir... ...bu aslında bir şekilde insanların... ...kendini de bir sorgulama süreciydi... Ee, ...bunun sonunda da... ...ortaya çıkan şey şuydu... Ee, ...sanat eleştirmenleri... ...birer imge üretirlerken... ...yine bu sanat eleştirmenlerinin seçmiş olduğu... ...bir takım sanatçılar ki... ...bunların isimlerinden birazdan bahsederiz tekrardan... Ee, ...sanatçılar da... E Sanat eleştirmenliğinin işleri hakkında deskriptif olmanın ötesinde bu yapıtları bütünleyecek, bu yapıtlara paralel olan, bu yapıtlarla bir bütün olarak algılanacak bir takım metinler oluşturdular. Ki sergi mekanını ziyaret ettiğinizde bunu da göreceksiniz. Sanat eleştirmenliğinin ürettiği yapıtlarla birlikte sanatçıların... ...kaleme almış oldukları metinler bir bütün olarak sergilenecek. Dolayısıyla bu işleri bir bütün olarak algılamak çok önemli. Evet, mekansal ayrışmada olmayacak. E, buyurun Seda. Bir de burada e, tabii önemli olan her sergi bir karşılaşma yaratır. E, burada e, çoklu bir karşılaşma var. E, bu da bizim arzu ettiğimiz bir şeydi aslında. Yani karşılaşmaların çoğalması. Bir sanat işi olarak ben ne yapabilirim, ne yapmak istiyorum... Bu soruyla karşılaşmak bireysel olarak aynı zamanda e, bu e, sanatçılar için de geçerli bir metin üretimiyle karşılaşmak. E, bazı sanatçılar e, metin üretiyorlar ama bazıları hiç üretmiyor. Ve e, bu karşılaşmalarla yani toplu karşılaşmalarla ve kişisel karşılaşmalarla e, insanlara yani bu deneyimi yaşatmak, bu süreci yaşatmaktı e, diğer bir amacımızda. Tabi bu karşılaşma sadece sanatçılar ve sanat eleştirmenleri ekseninde gerçekleşen bir şey değil. Aynı zamanda sergiyi ziyaret eden kişilerin de bunlarla karşılaşması olacak. Bunlar da Tabii. farklı bir deneyim yaşayacak. Dileyseniz kısa bir müzik molası ardından devam edeceğiz. tacirleri kaldığı yerden devam ediyor. Stüdyo konuklarım Selen Sarıoğlu, Seda Yürüker ve Osman Erden ile birlikte Canım Lütfen Yapma isimli sergiye hazırlık aslında konuşması olarak değerlendirebiliriz bu konuştuklarımızı. Şimdi sergiden bahsetmiştik. Tekil karşılaşmalar, çoğul karşılaşmalar, farklı deneyimler bekliyor ziyaretçileri demiştik. Bir yandan e, kimler katılıyor sergiye de isimleri de verelim aslında. Tabii bu e... Kimler katılıyor? Ayşe Köksal katılıyor. Beral Madra katılıyor. Burcu Pelvanoğlu keza kendisi Aykan'ın başkanıdır. Burçak Madran, Derya Yücel, Evrim Alan Sülün, Elif Dastarlı, Evrim Altı, Fırat Arapoğlu, Nazlı Gürlek, Nilgün Yüksel, Osman Erden <gülüyor> Ben kendim katılıyorum. <gülüyor> Nasıl sizler geçiyor? Ceren evet. katılıyor. <gülüyor> Bu ve Umutkan Özdemir'in işleri bu sergide görülebilecek ee, ve sergide sanat eleştirmenlerinin de söylediğimiz gibi yapıtlarına paralel olarak e, metinlerinin sergilenecek olduğu sanatçılar da e, Serkan Özkaya, Gülsün Kara, Mustafa Volkan Aslan, Aslımay, Asl Asl Asl Altay Göney, e, Lebriz Rona, e, Zeynep Perinçek, Elif Çelebi, Nuri e, Kuzucan, Yusuf Taktak, e, Komet var. Komet var. E, Vahit Tuna var ve liste uzuyor gidiyor. Yani evet. e, ciddi ee, çok ciddi e, bu alanda var olan evet. önemli yapıtlar evet. veren e, hem sanatçılar ve sanat eleştirmenleri bir araya getirecek bu sergi. Hı -hı. Bu açıdan da önemli. Ve e, aslında e, demiştik sizlerin de işleri var ama burada daha aslında e, böyle provokatif bir şeyler de yapılıyor. Daha devrimsel bir e, aslında altyapısı da var serginin değil mi? Bir algı sarsmasını hedefliyor evet. sergi. Burada algı sarsmak... Ee, ve aynı zamanda biraz da gürültü çıkartmak evet, amacımız. Evet biraz gürültü çıkartmak. Gürü Evet gürültü çıkartmak yani bunu çok doğrudan ve altını çizerek söylemek lazım belki de gürültü çıkartmayı istiyoruz. Çünkü bugün e, çağdaş sanat ortamı Türkiye'de hakikaten çok hızla e, genişliyor, büyüyor ve e, bildiğiniz gibi müzayedelerde e, korkunç rakamlar e, yapıtlara yatırılırken sanat değiştirmenlerinin daha temel şeylerle uğraşıyor olması ve yüz yüze kalması bu sorunlarla uğraşıyor olması burada bir çelişki yaratıyor. Biz aslında biraz da e, buna vurgu yapmak istiyoruz. Yani bu algı sarsmak, bu algı sarsmak derken çağdaş sanat ortamının içinde bir parça e, gürültü çıkartmak amacımız. Biraz sanat eleştirisine biraz da Ayka Türkiye'ye dikkat çekmek aslında burada hedef ki bu doğrultuda e, bu serginin bir de şöyle bir tarafı var Ayka Türkiye'nin bütçesine katkı sağlamak. E, yapıtlar satılabilir olacak ve buradan elde edilen gelirde Ayka Türkiye'nin bütçesine aktarılacak. Çünkü Ayka Türkiye'nin başka bir bütçesi yok ki bizim öner ...dediğimiz Ayka Türkiye olarak bir takım e, tırnak içinde söylüyorum bunu fiyat tarifeleri var yani biraz... Kötü bir tabir gibi geliyor kulağa ama e, bu Türkiye'deki sanat eleştirmenlerinin en büyük problemi. Yani herkes bir yerlere yazı yazıyor, katalog yazıları yazıyor, e, dergilere sanat eleştirileri yazılıyor, makayeler kaleme alınıyor vesaire. Ama iş e, ödenek kısmına geldiği vakit her zaman bir problem. Yani herkesin sağlam belli bir duruşunun olmasını istiyoruz ama bir yandan da hepimiz üretmek istiyoruz. Yani e, ödenekleri alınmıyor diye hani üretmemekte hani... ...çok akıllıca bir çözüm değil. Dolayısıyla kendi içimizde de bir takım çelişkiler yaşıyoruz. Bu bir parçacık da bunun altını çizmeye hedefliyor aslına bakarsanız. Yani Osman bir parça daha detaylı bahseder bundan mutlaka. Hani Aykan'ın geliri vesairesinden ama... ...esas serginin arkasında fikirlerden biri de bu. Yani sanat son birkaç senede çok gündemde. Özellikle güncel sanat Türkiye'de. Fakat bir şekilde piyasayla gündeme... ...giren bir alan maalesef... Ee, ...büyük sermaye grupları... ...buna çok yatırımlar yapıyorlar... Ee, ...onun dışında müzayedeler çok... E, ...gündemde... ...fakat işte gazetelerin... ...sanat, evet, keza. sanat fuarları keza... ...gazetelerin kültür sanat sayfalarından ziyade... İkinci, üçüncü sayfalardaki sosyete sayfalarına daha çok konu buluyor kendilerine. <gülüyor> Ve de mesela. ekonomi sayfalarına. Ve ekonomi en Koleksiyonerlik evet. de değil mi? Tabii. Evet. Elbette anlamda. ki. Evet. doğrudan evet. bağlantılı. Ee, bu kadar çok sergi yapılırken, bu kadar çok işte fuar, etkinlik düzenlenirken bir şekilde bunları kalıcı kılacak olan şey aslında yazı eleştiri. Ee, basında bu etkinlikler üzerine yazılan yazılar genelde tanıtıcı. Övücü, Basın geçmeyen. Evet, yani. Övücü yazılar. Fakat bu etkinlikleri kılıcı kılacak yapılan sergilerin kalitesi üzerine e, Türkiye'deki sanat tayinliği katkısı üzerine metin üretecek ortam bulamıyoruz. Ana akım medya sanat eleştirisine yer vermiyor. Yani siz bir kurumun düzenlediği bir etkinliğe, büyük sermaye grubunun düzenlediği etkinliğe eleştirici bir yaklaşım sergileme ...durumundaysanız ana akım medyada çok fazla yer bulamıyorsunuz. Böyle bir durum var. Yani Ayka'nın ve işte Ayka mensubu sanat eleştirmenleri, kuratörler veya sanat kurumlarında çalışan üyelerimizin en büyük derdi bu aslında. Bu derdimize bir şekilde ses verebilmek için bu sergi aslında düzenleniyor. Yani Ayka'nın varlığını bir şekilde ortaya koyabilmek için... Selam ve Seda bu sergi fikrini ortaya sundular. Ve tam da bu noktada işte bu enerji yaratmak. Yani bu enerji sadece Aykan'ın içinde yaratılan bir enerji değil. Ama beraberinde bu enerjiyle birlikte bir takım e, Dinamiklerin... algıları uyandırmak galiba. Evet enerjinin yayılması aslında. Yani bizden Aykan'ın kendi içindeki bu enerjinin başkalarına da ulaşması. Ve bir parça da işte burada hani biraz da rahatsız eden... Bir şey gibi de algılanabilir belki bu sergi yani nereden çıktı şimdi sanat eleştirmenleri neden sanat üretsin ki filan gibi soruları. Yani biz zaten aslında bu sorular sorulsun bu tepkiler ortaya çıksın diye bunu yapıyoruz. Çünkü bu yani Aykaya sanat eleştirmenlerine dikkat çekmekse amacımız evet ilk önce eleştiriyle başlayalım. Çok da aslında yerinde bence dediğin gibi yani sanat eleştirisinin iyice göz ardı edildiği bu ortamda sanatın aslında ana... Belki de görevlerinden biri de sarsmak, düşündürmek, düşünceye teşvik etmek. Şimdi sergide aslında çok güzel bir sergi metni yazmışsınız ve ben tabii önceden okuma şansına da sahip oldum. Sesli düşünceler diyorsunuz, evet, sesli evet. düşünmüşsünüz ve aslında demişsiniz ki ağır bir misyon yüklenme gibi bir derdimiz yok. Daha çok her bir aslında ziyaretçinin o sanat eseriyle ya da dediğiniz gibi metinle ya da imgeyle karşılaşmasından doğan yani çoğul karşılaşmalar, çoğul deneyimlere aslında tanıklık edecek. Hı hı. Ve bu süreç içindeki sanatçıların ve sanat eleştirmenlerin de bir parça potansiyellerinin farkında olması. Kendi üzerine. sınırlarının belki de. Evet. <gülüyor> Bizim başlangıçtaki amacımız da zaten mütevazi bir çıkış yapmaktı. Yani ne ben ne de Selen daha önceden bir kreatörlük deneyimimiz yoktu. Ve bu süreç içerisinde hakikaten büyük deneyim <gülüyor> elde ettiğimizi söyleyebiliriz. Ve mütevazi bir şekilde çıkıp iyi bir şey yapmaktı amacımız. Ama bunun bir şaka olduğunu da söyleyelim. yani. Tabii. Yani. <gülüyor> oyunla ciddiyet. Bunu her e, zaten sergimetimizde evet. de okumuşsundur. E, oyunla ciddiyetin sınırında. Birine inandığında diğeri haliyle beliren. Evet. Bir yani, olma hali diyorsunuz buna. Ya onun altını hep çizdik. Yani e, davette bulunurken de çizdik. E, basın bülteni hazırlanırken de çizdik. Sergi metnini oluştururken de çizdik ve her konuştuğumuzda defalarca bunun altını çiziyoruz. Bu gerçekten e, oyunla ciddiyetin sınırında konumlanan bir sergi. Kimsenin bu sergiyi çok fazla ciddiye almasını istemiyoruz ama bir oyun olarak da algılamasını istemiyoruz. Yani e, buna karar verecek olanlar, yine katılanlar, izleyenler, hakkında yazacak olanlar, konuşacak olanlar fakat en nihayetinde de kendi kişisel deneyimlerinin ve karşılaşmalarının sonucunda Ortaya çıkacak oldukları fikirler. Bu serginin yansımalarını takip etmek, demin Osman'ın da bahsettiği konu açısından da önemli. Ana medyada ya da sanat eleştirmenleri nezdinde de ne gibi aslında tepkiler uyandıracak. Ben bunu da merak ediyorum. Biz doğrusu. de çok biz merak de, ediyoruz. Biz de, biz de oldukça <gülüyor> merak ediyoruz. <gülüyor> Heyecanla evet. bekliyoruz. Evet. Tabii burada e, aynı zamanda e, sanatçılara da e, ve aynı zamanda Proje 4'le de teşekkür etmek lazım. Ben yani böyle bir projeye e, büyük bir misafirperverlikle e, e, ortak oldular, e, bize mekan e, verdiler. Bu çok hoş bir şeydi. Evet, aynı zamanda. Evet, aynı zamanda sanatçılar da bu oyunla ciddiyetin arasında konumlanan e, bu e, buna inandılar ve e, ve şey yaptılar, metin ürettiler. Hepsi çok şeker bir biçimde güzel metinler çıktı, çok yaratıcı şeyler çıktı ve onlar da en az. E, nin daha önce vurguladığı gibi sanat yapıtları kadar bir yapıt bizim için ve birlikte zaten sergide... Ve aynı şekilde değerlendiriliyor. Yani biri bir diğerinden daha farklı değil. Çünkü korkunç bütünlüğüce. Nice. Ya yani umarım bu sergi bir şekilde Türkiye'deki sanat eleştirisi yani sanat eleştirisi derken kendi alanımız plastik sanatlar üzerine kurulu tabii ki yani sinema eleştirisi falan ayrı konular bizim dahilimizde olan şeyler değil sanat derken daha çok plastik sanatlardan bahsediyoruz onu vurgulamamız gerekiyor. Çünkü Türkiye'de bir sinema eleştirisi geleneği söz konusu aslında yani. Umarım bu sergiyle birlikte insanların özellikle sanat alanında, güncel sanat alanında faaliyet gösteren insanların bir şekilde sanat eleştirisine daha fazla önem vermelerini yol açarız. Bu önemli bir şey. Çünkü bu kadar gerçekleşen sergiler, sanatsal faaliyetleri tekrar belirtiyorum kalıcı kalacak olan şey yazıdır. ...sergiler en fazla bir ay sergileniyor ve kaldırılıyor. Ee, sırf o serginin kötü olması değil... ...o sergiyi iyi olduğunu da belirtecek... ...tarihe geçirecek olan şey aslında sanat yazarları. Dolayısıyla e, bu alanda faaliyet gösteren... ...ticari olarak faaliyet gösteren... ...sanatçı olarak faaliyet gösteren bireyleri... E, ...kendi yaptıkları faaliyetleri kalıcı kılmaları açısından... ...sanat eleştirisine daha fazla önem vermelerini talep ediyoruz. Bu sergi umarım buna bir şekilde yol açar... ...ufak bir katkısı olur. Ki sanat eleştirisini gerçekten olumsuz bir şey olarak algılamamak gerekiyor. Yani illa bir şey hakkında yazılacak şeyin olumsuz olması gerekmiyor. Ki burada özellikle altını çizdiğimiz şey buydu... Ee... Biraz daha sanat eleştirmenlerine alan verilse sanırım herkese sanata bu kadar da ağır misyonlar yüklenilmemesi gerektiğini gösterebiliriz. Daha doğal gösterebiliriz. belki halinde evet. Evet. daha da gelişecektir kültür sanat ortamı. Seda belki son bir sözle kapatacağız artık programı. Evet yani e, en başından beri vurguladığımız gibi e, tamamen bir bilinmezlik üzerine kurulu bir e, sergibi bu. Ve bu bilinmezliği yani bizim için de en baştan beri bilinmezlikti ve e, yavaş yavaş süreç içerisinde realize oldu. Ve eminim e, herkes yani ne yaptılar bunlar? Sanat eleştirmenleri ne üretebilir? Sanatçılar e, ne yazı yazabilir sorusuyla sergiye gelecekler ve evet ne yaptığımızı görecekler. Evet, herkes bekliyor 8 Haziran. Da açılışı olacak serginin. 9 Temmuz'a kadar da e, proje 4L'de gezilebilir. Bizler orada olacağız. Gerçekten e, çok önemliydi. Bu kadar seçime e, yoğunluğunun, bu kadar siyasi, sosyal bir sürü tatsız olayın yaşandığı bu gündemde. Biraz soluklandık. Sanat konuştuk bugün. Tekrar teşekkür ediyorum. Ayka Türkiye'de belki de sadece hani Baydır Baykam ya da Anad'ın yıkılmasıyla değil bundan sonra Türkiye'de olan biten güzel olaylara değinerek de e, faaliyetlerini sürdürecek. Tekrar teşekkür ederim. Biz teşekkür, teşekkür ederiz. <gülüyor> Le Türkiye ve AB Don't. ilişkileri. Hazırlayan ve sunanlar Can Mindek ve Zeynep Özler.